Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün bir Kur'an kavramı olarak ağlama, gözyaşı dökme konusunu işlemeye çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de ağlamayla alakalı direkt ve dolaylı nice ayetler vardır. Bakara suresinde 74. ayette Beni İsrail'in nice Allah'ın Alametlerini, mucizelerini gördükten sonra düştükleri problemli durumu kalp kasvetiyle ifade eder ve bunun ağlayamayan bir gözle de alakasını kurar. Bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha kasvetli katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar.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 müfessirlerin çoğunca ifade edilir. Ağlamak, mahzun olup Allah korkusundan veya herhangi bir başka dert, tasa, acı ve bazen de sevinçten dolayı gözyaşı dökmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de ağlamakla alakalı büka kelimesi yedi yerde geçer. Yine gözyaşı anlamına gelen dem kelimesi, Kur'an'da iki yerde kullanılır. Yine Kur'an'da çok ağlayan anlamında evvah kelimesi iki yerde zikredilir. Dolayısıyla Kur'an onun üzerindeki ayetlerde ağlama ve gözyaşıyla ilgili direkt alakalı kelimeler kullanır. Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin katı kalpliliğine işaret edilmiş az önceki okuduğum ayette Allah korkusundan ağlayan yumuşak kalpli, merhametli müminler cennetle müjdelenirken katı yürekli kafirlerin cehenneme gideceği haber verilmiştir. allah Teala Kur'an'ın Müslümanlara okunduğu zaman onların ağlayarak secde ettiklerini ve Kur'an dinlemenin onların huşuğunu yani derin saygısını artırdığını, kalplerinin titrediğini ifade eder. Faziletli kullardan bahsederken Kafir ve münafıklar için de şöyle denilir Kur'an'da. Artık kazandıkları yani yaptıkları işlere karşılık ceza olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Tevbe suresi 82. Kur'an'da güldürenin de ağlatanın da Allah olduğu vurgulanır. Necim suresi 43. Kur'an'ın icazı karşısında onu dinleyenlerin derileri ürpermektedir. Müslümanlar Allah korkusundan ağlayarak, secde ederler. Eğer Kur'an bir dağa indirilseydi dağ Allah'ın korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş olacaktı. Haşr suresi 21. İşte bu ayetlerden çıkan sonuç Allah korkusu sebebiyle ağlamanın takdire şayan bir meziyet olduğudur. Bakara suresi 74. ayetinde Beni İsrail'in kalplerinin katılığı anlatılır ve müminlerin Aynı duruma düşmeleri işaret yoluyla yasaklanmış olur. İsrailoğullarının bunca nimete rağmen kalplerinin taş gibi hatta taştan daha katı olduğu, çünkü nice taşın içinden su fışkırdığı, Allah korkusundan parçalandığı halde onların gözlerinden bir damla olsun su çıkmadığı dolaylı yolla ifade edilir. O yüzden müminler Yahudileşmekten ve taş yürekli olmaktan kurtulmak için, yumuşak kalpli olmalı. Bunun belirtisi olarak da Allah için gözyaşı dökebilmelidir. Kurtubi bu az önce okuduğum Bakara suresi 74. ayetin tefsirinde ayette geçen kasvet katılık sertlik, kuruluk demektir. Kalplerin Allah'a yönelmekten Allah'ın ayetlerine boyun eğip itaat etmekten uzak kalması bundan bir eser taşımaması demektir der. İbni Kayyum de katı kalbi çok sert olan madene benzetir. Öyle bir maden ki bunu nasihat, vaat ve ibret gibi dünyadaki hiçbir şey, hiçbir sıcaklık yumuşatamıyor. O maden ancak cehennem ateşinde eriyor. İbn Kayyum işte bu ayeti ifade ederken şöyle açıklamalarda bulunur. Hiçbir kul için kalp katılığı ve Allah'tan uzak olmak kadar büyük ceza olamaz. Cehennem Katı kalpleri eritmek için yaratılmıştır. Allah'a en uzak olan kalpler katı kalplerdir. Katılaştığı zaman kaynaklar kurur, gözler yaş akıtmaz. İbn Kesir de bu ayetin tefsiri olarak şu nakilleri aktarır. Su fışkırtan veya su yüzünden yarılan ya da dağın tepesinden yuvarlanan her taş Allah'ın haşiyetinden, Allah korkusundan dolayı bu durumlar olmuştur. Bu Mücahid'den bir nakildir İbn Kesir e, tefsirinde. Yine İbn Abbas bu ayeti şöyle tefsir eder. Taşlar sizin kendisine çağırdığınız, çağrıldığınız hakikat karşısında bazen sizin kalplerinizden daha yumuşaktır der. Yahya bin Ebu Talip de taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar katar, içinden ırmaklar kaynar. Bakara suresi 74. ayetteki bu parçadan e, bu ifade çok ağlamak demek olduğunu ifade eder. Öyle taşlarda vardır ki çatlar da ondan su fışkırır. Bu da az ağlamaktır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Bu da gözden yaş dökmeden kalp ile ağlamaktır der. Hadid suresi 16. ayette iman edenlerin Allah'ı zikredip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 58 ila 61. ayetler bu konuyla ilgili güzel bilgiler verir. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdir bu peygamberler. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunan kimseler bundan istisnadır, hariçtir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete çok merhametli olan Allah'ın kullarına gıyaben vaad ettiği adn cennetlerine girecekler. Şüphesiz onun vadi yerini bulacaktır. buyrulur. Meryem 58 ila 61. ayetlerde. Necim suresi 59 ila 62. ayetler. Siz bu söze mi hayret ediyor gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ve siz gaflet içinde oyalamak oyalanmaktasınız. Haydi Allah'a secde edip ona ibadet edin, kulluk edin. buyrulur. Mutaffifin suresi 29 ila 36. ayetlerde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 İsra suresi 107-109 ila Resule indirileni duydukları zaman farkına vardıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki Rabbimiz iman ettik bizi hakka şahit olanlarla beraber yaz. Maide 83 Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık muhakkak ki onu Allah korkusundan başını eğmiş dağılıp parça parça olmuş görürdün. Haşr Suresi 21 Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sık sık Allah'a ibadet ettiğinde özellikle geceleri teheccüd namazı kıldığında tefekkür ve şükür secdeleri yaptığında gözünden bolca yaşlar akar ve onun dilinden de gözyaşıyla ilgili Allah için dökülen gözyaşıyla ilgili nice hikmetli tavsiyeler çıkardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslimin muttefekun aleyh olarak rivayet ettikleri bir hadiste "Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız." buyuruyor. Dolayısıyla gerçekleri bilmek, Allah Resulü'nün bildiği hakikatleri bilmek gülmeyi hele çok gülmeyi terk etmek, ağlamayısa fazlalaştırmakla olacaktır. Benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız buyuruyor Allah Resulü. İki göze ateş dokunmaz, Allah korkusundan dolayı ağlayan göz ve Allah yolunda cihad için nöbet bekleyen göz buyurulur. Darimi ve Nesai'nin rivayet ettiği hadislerde. Yine Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste yedi sınıf insan vardır ki, allah Teala onları arşın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi ilahi gölgesi altında barındıracaktır buyuruyor. Bu yedi sınıftan birinin de yalnız olarak Allah'ı zikredip de gözyaşı döken kimse olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla yalnızken Allah'ı zikredip tefekkür ederek Allah için gözyaşı döken kimsenin ahirette Hiçbir gölgenin olmadığı günde ilahi gölgenin altında bulunacak yedi sınıftan birisi olduğu müjdelenir. Yine bir müjde olarak sinek başı kadar bile olsa gözünden Allah korkusuyla yaş çıkan ve bu yaşın yanağına değecek kadar yaşını akıtan hiçbir mümin kul yoktur ki Allah onu ebedi olarak ateşe haram etmesin. Cehennemi ona yasak kılmasın buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sevgili dinleyiciler, Allah için ağlamayı çok önemli, kıymetli hazineler gibi, gözlerden dökülen inci taneleri gibi değerlendirmek ve ahirette bizim kurtulmamıza vesile olabilecek salih amel terazisinde, terazimizin kefesini artıracak kıymetli bir birikim olarak düşünmek gerekiyor. Kur'an hüzünle nazil oldu. Onu okurken veya dinlerken de hüzünlenip ağlayın veya ağlamaklı olun buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Mace'nin rivayet ettiği hadiste. Allah korkusundan ağlayan kişi cehennemden azat edilecektir buyurur. Tirmizi ve Nese'inin rivayetindeki hadiste. Yine Allah'ı zikretmeksizin çok fazla söz söylemeyin. Çünkü Allah'ı zikretmeksizin Çokça konuşmak kalp için katılıktır. İnsanlar arasında Allah'tan en uzak olan kişi katı kalp sahibidir. Dolayısıyla ağlayamayan, hüzünlenemeyen, Allah için gözyaşı dökemeyen, kalbi katılaşmış insanlar Allah'tan en uzak olan insanlardır ki bunlar da Allah'ı zikretmeden, emri bil maruf ve nehyanil münker yapmadan çokça konuşan insanlarda olan özelliktir buyurulur. Tirmizi'nin rivayetindeki hadiste. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamanın zıttı olan gülme ile alakalı bir hadisinde şöyle ifade eder. Çok gülmeyin çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Allah saygısıyla ağlayan bir göz memeden çıkan bir süt nasıl memeye gerisin geriye dönmezse onun cehenneme girmesi de öyle uzaktır. Dört şey vardır ki bedbahta, bedbahtlıktandandır. Gözün donması yani aşk, yaş akıtmaması, kalbin katılaşması, uzun emel ve dünyaya karşı hırs. Bunlar bedbahtlık hususlarındandır. Dünyada huzura, ahirette de büyük ödüle engel olabilecek e, problemlerdendir buyrulur. Allah korkusundan ağlayan harama bakmayan ve Allah yolunda cihatta nöbet tutan kimselere cehennem ateşinin haram olduğu hadislerde bildirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesud Nisa suresi 41. ayetini okurken dolu dolu gözyaşı dökmüştür. Buhari'nin ve Müslümin rivayetinde ifade edilir. Hz. Peygamber kendisine kurtuluşun yolunu soran Ukbe bin Amir'e işlediği günahlardan dolayı ağlamasını tavsiye etmiştir. Tirmizi'nin rivayetindeki hadiste içinden gelerek ağlamayan ağlayamayanlara ağlar bir takı tavır takınmalarını e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğütlemiştir. Yine İbn-i Mace'nin ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadisten anlıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler Allah Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kahkaha atmamış ama yüzünden de insanlara karşı gülümsemeyi eksik etmememiştir. O Kur'an okurken, Kur'an dinlerken sık sık gözyaşı dökmüş, ağlamıştır. Resulullah Müslümanları çok acıklı durumlarda, cenaze arkasında yaka bağır yırtarak, çığlık atarak, söylenerek ağlamaktan alıkoymuş. O sessizce kendisi ağlayıp yanaklarından sessizce inci tanesi gibi yaşlar süzülürdü. Özellikle çocukları vefat ettiğinde veya torunları vefat ettiğinde söz gelimi kızı Zeynep'in çocuğu hastayken kucağına almış, ağlamış ve şöyle demiştir. Bu Allah'ın merhametli kullarının gönüllerine koyduğu bir rahmettir. Cenab-ı Hak bu rahmeti kullarından şefkatli olanlara ihsan eder. Rahmet dediği şefkatli olanlara ihsan ettiğini ifade ettiği merhamet gözyaşıyla hüzünlü bir hal almak olarak vurgulanmıştır Bu hali'nin Müslim'in Ebu Davud'un rivayet ettiği bu hadiste Resulullah acı ve ıstırap karşısında Müslümanlara sabırlı olmayı tavsiye etmiş bununla birlikte insanların katı taş yürekli olamayacaklarını merhamet ve şefkat gözyaşlarının rahmet olduğunu ağlamanın fıtrattan olduğunu ifade etmişlerdir hicretin ikinci senesinde ölen Osman bin Maz'un'un cenazesi üzerine eğilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öpmüş, uzun süre ağlamıştır. Sadece İbn-i için değil, bunun yanında ölen veya şehit edilen nice sahabelerin cenazelerinde, onlardan bahsederken de Peygamberimiz duygulanır ve zaman zaman da ağlardı. Ancak o, yukarıda belirtildiği gibi, sessiz sedasız ağlar, gözyaşları yanaklarından sessizce süzülürdü. Resulullah, sesli ağlamayı yasaklamış, böyle bir hali, şeytan anırması olarak nitelemiştir. Dolayısıyla sesli olarak ağlamak isyana giden bir kapıdır. Ve başka insanların tedirginliğini ya da insanın aşırı bir hissiyatını ortaya koyar ki her aşırılık olduğu gibi bu aşırılık da hoş görülmemiştir. Burada düşen bir damla öteki dünyada dalgalar halinde gelen cehennem alevlerini yok edecektir. Nitekim sıhhatini tam bilemediğimiz bir hadis rivayetine göre cehennem kıvılcımları ümmetin üzerine akın akın geldiği anda elinde bir şişe şişe mümkün ki bir semboldür misal alemine göre bir ifadedir. Her yerde onun imdadına koşan Cebrail aleyhisselam beliri verir elindeki şişeyle ve sorar Allah Resulü nedir ya Cibril elindeki Cebrail Ümmetinin gözyaşları buyurur Ve onlar bu kıvılcımlara doğru saçılınca Cehennemin ateşine doğru saçılınca Her şey toz duman olur gider Allah Resulü başlı başına Bir heyecan Başlı başına his dünyasının ortaya Muhteşem şekilde çıktığı bir özellikti Onun gözyaşları önemlidir Ve Allah Resulü bütün hayatını Değişik tecelliler altında hep ümitle, yerine göre sevinçle, yerine göre ümmeti hakkında, Cenab-ı Hakkın af vaadinde bulunmasıyla hep ağlamaklı geçirmiştir. Ayşe validemiz diyor ki, yanımda yatıyordu. Bana o kibarlık timsali insan dedi ki, ya Ayşe, müsaade ediyor musun kalkıp Rabbime ibadet edeyim? Ayşe annemiz, yanımda bulunmanı her şeye tercih ederim, ama Rabbinle arana girmek istemem dedi. Ve derken izin aldı kalktı. Sevgili dinleyiciler bir insan düşünün ki Efendimiz hanımının yanında yatarken bile gece Rabbine ibadet etmeyi düşünüyor ve hanımından nafile ibadet için izin istiyor, izin alıyor. Bunlar bugün kadın hakları çığırtkanları yapan feministlerin görmeyen gözlerine, işitmeyen kulaklarına sokulmalı ve İslam'ın kadın haklarıyla alakalı ne kadar hassas özellikler taşıdığını anlatmalı. Kadına bakarken de bunun ötesinde değişik bakan insanların da kadını sadece cinsel obje olarak gören insanların da Allah Resulü'nün hanımlarına karşı davrandığı bütün erkeklerin hanımlarına karşı nasıl davranmaları gerektiği konusundaki tavsiyeleri vurgulanmalıdır. Konumuza dönersek Hz. Ayşe anlatmaya devam ediyor. Kalktı sabaha kadar ağladı, inledi. Öyle ağlıyordu ki sakalından şakır şakır yaşlar akıyordu. Niye ağlıyordu Allah Resulü? Allah geçmiş ve gelecek günahlarını affetmedi mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye ağladığını sorduğunda Ayşe annemize şöyle cevap veriyordu. Efela ekûnü abden şekûra Şükreden bir kul olmayayım mı? Allah onun günaha giden yollarını tıkamıştı. O diyordu ki benim hakkımda böyle bir güzel bağışta bulunan Allah'a çok kulluk yapmayayım mı? Şükreden bir kul olmayayım mı? Bu defa da ondan dolayı ağlayarak gözyaşlarını coşkun bir nehir gibi salıveriyordu. Şu söze mi hayret ediyorsunuz? Kur'an'a mı şaşırıyorsunuz? Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Necim suresi 59 ve 60. ayetler böyle ifade ediyor. Ağlamanız lazım, oysa gülüyorsunuz. Bu ayet nazil olunca deniliyor ki, ashab-ı kiram ağlamaya başladılar. Öyle bir çığlık ki, Allah Resulü hücre-i saadetlerinde duramadı. Bu sesler üzerine dışarıya çıktı. Onların o ağlamalı halini görünce yanlarına çöktü. Kederde, tasada, ağlamada, gülmede, bütün sahabiler ve peygamber, Aynı hayatı paylaşıyorlardı Mü'min birbirlerinin derdiyle Dertlenen insanlardan İnsanlara verilen addır Dolayısıyla Onların maddi manevi dertlerini paylaşması Onların hüzünleriyle Hüzünlenmesi Onların derdini kendi derdi Bilmesi gerekiyordu Allah Resulü de ashabın bu ağlamasından dolayı Onlarla beraber oturdu O da ağlamaya başladı Öyle ağlıyordu ki Ağlaması ashabınınkini bastırdı işte hayat Sahabe kitabında bunu görüyoruz. Kandehlevi anlatıyordu bunları. Ve sahabiler diyor ki, bu defa da ağlayanlar kendi ağlamalarını unuttu. Niye ağladıklarını unuttu? Peygamberimizin ağlamasına ağlamaya başladılar. Ve onun ağlaması ne kadar sürdü, bilen de söyleyen de yok. Allah Resulü ağlıyordu. Gece hiç kimsenin olmadığı bir yerde, başını seccadesine koyup, Göz yaşlarıyla onu ıslattığı gibi insanların içinde de ağlıyor Ve yürek yüreklere yumuşaklık serpiyordu Kasvet bağlamış gönülleri yumuşatmaya çalışıyordu Ve Allah'a ancak yumuşak gönüllerle varılabilme hakikatini gösteriyordu Peki niye ağlıyordu İnsanlığın iftihar edeceği en önemli şahsiyet Allah'ın lütfuna ağlıyordu Arkasında dalga dalga halkalar halinde Genişleyen ümmeti vardı Ümmeti yönüyle tam bir çoğunluğa, çokluğa kevsere mezhardı. Buna teşekkür etmek için ağlıyordu. Ve ümmetinin sapmaları olacaktı. Yanlışlıkları, problemleri olacaktı. Bunu da tahmin ediyor. Allah'ın bildirdiği kadarıyla biliyordu. Bir gün havuzun başına suya gelen develerin suyun başından kovulduğu gibi, Peygamberimizin mahşerdeki havuzunun başından Bazılarının kovulacaklarını haber almıştı Belki buna ağlıyordu Kim bilir ne halklar karıştırdıkları için Kovulacaklar için bile ümmeti Ümmeti diye çığlık atıyor Ve ümmetinin günahlarının affı için ağlıyordu O Allah'ın azametine ağlıyordu Cenab-ı Hakk'ın cemaline ağlıyordu Rahmetine ağlıyordu Allah Resulü her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nasıl olacak şeklinde ifade edilen Nisa suresi 41. ayetteki ifadeyle göz gözyaşlarına boğuluyor, hüngür hüngür ağlıyordu. i̇bn Mesud diyor ki Nisa suresini Allah'ın Resulüne okuyordum. Bu malini verdiğim 41. ayete gelince Resulullah şimdilik yeter dedi. Bir de baktım ki gözlerinden yaşlar boşanıyor. Buhari ve Müslim rivayet ediyordu bu hadisi. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi diğer peygamberler de Allah'ın korkusundan dolayı sık sık bolca ağlarlardı. Bütün peygamberlerin yolu Allah için ağlamakla ilgiliydi. Kur'an-ı Kerim, Hz. Zekeriya, Hz. Meryem, Hz. İbrahim, Musa, İsmail, İdris'i isim isim sayıyor, bunları ve hallerini hatırla diyor. Meryem suresi 2, 16, 41 ve diğer ayetlerinde. Ve onların hatırlanması gereken hallerini anlatıyor. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, Sıtk'a doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Dolayısıyla peygamberleri isim isim sayarak, Onların Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapandıklarını ifade ediyor Kur'an. Meryem suresi 58. ayette. İşte bütün bu peygamberler çok şer şefkatli, çok merhametli Allah'ın ayetleri okununca çenelerini büker, secdeye kapanır ve hıçkıra hıçkıra ağlarlar. Onlar secde eden ve ağlayanlardır diyor Kur'an. Toplumun insanlığın dertlerini tanıyıp çözüm için mukaddes yüke hamallık yapanların, peygamberlerin hali bu. Başka türlü de herhalde olamazdı. Rivayete göre Hazreti Adem cennetten çıkarılıp yeryüzüne indirilince işlediği hataya o kadar çok ağlamıştı ki bütün melekler ona acımışlardı. Sonunda bu kadar çok ağlaması affedilmesini sağlamıştı. Ahmet İbni Hanbel'in kitab-ı zühdünde ifade ettiği bir durum bu. Kur'an-ı Kerim Hazreti Yakub'un Sevgili oğlu Yusuf'un hasretiyle çok ağlamasından dolayı gözlerine perde indiğini haber verir. Yusuf suresi 84. ayette. Hazreti Davud'un da Allah korkusundan günlerce ağladığı nakledilir. Diğer peygamberlerin de ağladıklarına dair. Kur'an'da ayet ve peygamberimizin ifade ettiği nice hadisler söz konusudur. Evet asr-ı saadette de gözyaşları sık sık Allah için ashab tarafından dökülüyor ve onlar Kur'an'ın peygamberin tavsiye ettiği şekilde Allah için gözyaşı akıtmanın güzelliklerine sahip oluyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh hayatı ağlamayla geçer vefat ederken bile öyle müşrikler neden onu Mekke'de istemezler bilir misiniz? Çok heyecanlı bir sesi vardır. Namaza durunca hıçkıra hıçkıra ağlar. Çoluk çocuk, genç yaşlı etrafını sararlar. Etrafında halkalar teşekkül eder. Ebubekir Bekir öyle bir insandır ki hayatında karıncayı bile incitmemiştir. Mekke'de onu istememek demek, insanlığı ve merhameti istememek demektir. Ebu Bekir, Mekke'den dışarıya niçin çıkarmak isterler? Bilirsiniz herhalde. Bunun derler, huşu ile namaz kılması ve ağlaması bizim çoluk çocuğumuzu, gençlerimizi yoldan çıkartıyor, onların kalplerini etkiliyor, onları dinlerinden, putlarından vazgeçirmeye teşvik ediyor diyorlardı. Sürülmesine, hicrete zorlanmasına sebep buydu. Sen Mekke'de yaşayamazsın diyorlardı. Niçin? Okuduğun Kur'an, kıldığın namaz gönülleri çekiyor, ağlamakla gönüllere giriyorsun diyorlardı. Evet o çok ince bir insandır. Vefatına yakın hastalığında Allah Resulü Ebu Bekir'e söyleyin yerime namaz kıldırsın demişti. Bunun üzerine Ebu Bekir'in kızı Ayşe annemiz der ki o ince kalplidir. Kur'an okurken ağlar o namaza durur ve ağlar. Peygamberimize öyle demişti ve Ebu Bekir'in imameti namazda da çokça ağlayacağı için Ayşe annemiz açısından bir problem gibi görülüyordu Hz. Ömer bunca şecaat ve sert yapısına rağmen çok da yufka yürekliydi bir kalbi kırılan yanında oturur onunla hıçkıra hıçkıra ağlardı sahabi diyor ki Hz. Ömer çok defa namaz kıldırırken Kur'an okur ağlar ve namazda düşer bayılırdı eve baygın insan gibi götürürdük sonra da hasta ziyaret eder gibi ziyaretine gidip gelirdik Hz. Ömer kız kardeşi Fatıma'nın evinde dinlediği ayetlerin biliyorsunuz tesirinde kalarak ağlamış ve Müslüman olmuştu. Hz. Ebu Bekir'in de yufka yürekli olduğu, Sevir mağarasında ağladığı, Peygamberimizin vefat edeceğini sezince çokça gözyaşı döktüğü Buhari'nin Müslüm'ün rivayetinde ifade edilir. Tabik seferine katılamayan Kâb İbni Malik, Murara bin Rebi, Hilal bin Ümeyye kusurlarını affettirmek için Gece gündüz hüngür hüngür ağlıyorlardı. Hazreti Fatıma ablası Rukiye'nin kabri başında sessizce ağlar, Resulullah da mübarek elbisesinin ucuyla o kızının gözyaşlarını silerdi. Kafirler Cabir İbn Abdullah'ın babasını Uhud'da işkenceyle şehit etmişlerdi. Cafer, Cabir ile bacısı şehit babalarına sarılıp ağlamışlar ve Resulullah onları bundan alıkoymamıştı. İslam'a göre sevgili dinleyiciler sadece insanlar ağlamaz. Yer, gök, müminin gökyüzünde bulunan rızık ve amel kapıları, melekler, hayvanlar, diğer canlılar da ağlamaktadır. Firavun ve Ali Firavun'un denizde boğulup helak olmasına gök ve yer ağlamamış ve onların azapları ihmal edilmemiştir. Duhan suresi 29. ayette ifade edildiği gibi. Dolayısıyla nice insanlara, müminlerin ölümüne ağlayan yer ve gök, firavun ve ehlinin helak olmasına ağlamamıştı buyrulur. Resulullah bir gün hutbe okurken üzerinde bulunduğu hurma kütüğü inlemiş, o mübarek elini kütüğün üzerine koyduğunda susmuş, Resulullah o kütüğün işittiği zikrullah için ağladığını söylemiştir. Bu ifade, Buhari'nin Tirmizi'nin e, neseyinin e, rivayet ettikleri e, meşhur bir rivayettir. Biz bilmiyoruz bir hurma kütüğü nasıl duygulara kapılır, nasıl ağlar, bir taştan nasıl gözyaşları çıkar. Kur'an indirilmiş olsaydı dağlar nasıl Allah korkusundan dolayı paramparça olurlardı. Biz yeterince bugüne kadar edindiğimiz kültürle e, maddi dünyayı keşfeden teknoloji ve bilgilerimizle hala maddenin iç yüzünü yeterince tanıyamıyoruz. Yeni yeni araştırmalar ortaya çıkıyor. Suların insanın duygularından, insanın okumalarından veya sözlerinden etkilendiğini, çiçeklerin kendisine karşı takınılan tavırla alakalı olumlu ve olumsuz tepkiler verdiğini, dolayısıyla onların da kendilerine ait bir dünyaları olduğunu yeni yeni Bilim keşfediyor Ama henüz daha maddenin iç dünyasını, hal dünyasını nasıl Allah'a zikredip ibadet ettiklerini, nasıl Allah korkusundan dolayı coştuklarını, gözyaşı döktüklerini, hislendiklerini biz yeterince bilmiyoruz. Allah da hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin, zikretmesin ama siz onların tesbihlerini, ibadet ve zikirlerini anlayamazsınız buyuruyor. Evet İslam tarihinde bükkaun denilen yani ağlayanlar denilen yedi zat vardır. Bunlar Tebük Seferi öncesinde Resulullah'a gelerek gazaya katılmak istediklerini fakat yiyecekleri ve binecek develeri olmadığını peygamberimizin söylediğinde peygamberimize söylediklerinde Resulullah onlara binecek hayvan kalmadığını bildirmişti. Bu cevap üzerine onlar savaştan geri kalacağız diye bu sevabı kaçıracağız diye Ağlayarak geri dönmüşlerdi. Bu mücahitler hakkında şu ayet nazil olmuştur. Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince harcayıp infak edecek bir şey bulamadıklarından dolayı Allah yolunda sefere katılamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökerek dönen kimselere de sorumluluk yoktur. Tevbe suresi 92. Bu zatların Salim bin Ümeyr, Uleyye bin Zeyd, Ebu Leyla el-Mazini, Selime bin Sahr, Irbat bin Sariye ve bazı rivayetlerde Abdullah bin Mufaddal, Makıl bin Yeser ve Amr bin Gunne oldukları kaydedilir. Bunlara İslam tarihinde çok ağlayanlar anlamında bükkaun denilir. Buhari bunları ifade ediyor. Münafıklar hakkında da Allah şu ayeti indirmiştir. Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için sefere çıkmayıp geri kalanlar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 Ashab Allah korkusundan dolayı çokça ağlardı. Siz bu söze mi hayret ediyor, gülür de, gülüyor da ağlamıyorsunuz? E, maalindeki Necim suresi 59 ve 60. ayetleri nazil olduğu zaman Suffe ashabı yanakları ıslanıncaya kadar gözyaşı döktüler. Onların iniltilerine Resulullah'ın da ağlaması üzerine diğer ashab da ağlamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah korkusundan dolayı Ağlayan cehenneme girmez. Tövbe etmeksizin günahda ısrar eden kimse de cennete girmez. Eğer siz günah işlemeseydiniz, dolayısıyla tövbe de etmeseydiniz, allah Teala mutlaka günah işleyen bir kavim yaratır. Onlar tövbe ederlerdi de Allah onları affederdi buyurur. Bunu yapamazsınız. Yapamazsanız ki elbette yapamayacaksınız. Kafirler için hazırlanan ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korkun ayetini Resulullah okudu ve şöyle buyurdu. Cehennem kızarıncaya kadar bin sene yakıldı. Beyazlanıncaya kadar da bin sene daha yakıldı. Simsiyah oluncaya kadar bin yıl daha yakıldı. O alevi asla sönmeyen simsiyah bir ateş oldu. Bunun üzerine Resulullah'ın önünde bulunan bir zenci Müslüman yüksek sesle ağlamaya başladı. Cehennemden korktu, korktuğu, endişe duyduğu, günahlarının oraya kendisini götüreceği endişesini tattığı için. Cebrail aleyhisselam inerek önündeki bu ağlayan kimdir diye sordu. Resulullah habeşli bir adamdır dedi ve onu övdü. Cebrail aleyhisselam da allah Teala'nın şöyle buyurduğunu bildirdi. İzzetim, celalim ve arşımın üstündeki makamım hakkı için dünyada benim korkumdan dolayı ağlayan kulumu cennette çok güldüreceğim. Evet Beyhaki rivayet eder bu hadisi. Ali bin Ebu Talib'in torunu Hasan bin Muhammed'den şöyle rivayet edilir. Ömer İbn Hattab cuma günü hutbede güneş yuvarlanıp devrildiği, yıldızlar döküldüğü, dağlar yerinden oynanıp yürüdüğü, develer salı verildiği, vahşi hayvanlar toplandığı, denizler kabardığı, ruhlar bedenlerle birleştiği, diri diri gömülen kıza hangi suç yüzünden öldürüldün diye sorulduğu Defterler açıldığı, gökyüzünün perdesi kalktığı, cehennem alevlendiği ve cennet yaklaştırıldığı zaman herkes ne hazırlamışsa onu bilecek. Tekvir suresi 1-14. ayetine kadar okudu Hz. Ömer ve hüngür hüngür ağlamaktan ilerisine devam edemedi. Cuma günü hutbedeyken bütün e, cemaatin huzurunda. Yine Hz. Ömer Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecek. ''Ona mani olacak hiçbir şey yoktur.'' Mealindeki Tur suresi 7 ve 8. ayetlerini okuyunca onların etkisinden rahatsızlandı ve sahabiler diyor ki 20 gün yatakta yattı, hasta oldu. Hz. Ömer, o Kur'an okunduğunda bazen boğazı tıkanır, yere düşünceye kadar ağlardı, sonra da evine kapanırdı. Osman bin Affan da bir kabrin başında durduğu zaman gözyaşları sakallarını ıslatıncaya kadar ağlardı deneler Tirmizi rivayet eder. Abdullah ibn Ömer Mutaffifin Suresi'ni okudu. İnsanlar hesaba çekilmeleri için alemlerin Rabb'inin huzurunda durdukları zaman Mutaffifin 6. ayete gelince düştü, ağlamaktan gerisini okuyamadı. Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inde bahsedilir. İbn Ömer Bakara Suresi'nin şu iki ayetini her okuduğunda ağlardı. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi Onunla hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir. Bakara suresi 284 Hz. Ömer İbn Hattab'a Kadesiye savaşında alınan ganimetler getirildi. Hz. Ömer ağlayarak ganimetleri elleriyle karıştırıyordu. Yanında bulunan Abdurrahman İbn Af, Ya emiral müminin, bugün sevinilecek ve neşeli olunacak bir gün. Nice ganimetler elde ettik, savaş kazandık. Sen niçin ağlıyorsun diye sordu. Hazreti Ömer evet haklısın fakat böyle büyük servete kavuşan toplumların arasına kin ve düşmanlık girer diye cevap verdi. Sonra şöyle dua etti. Allah'ım bu malın Ömer'i denemek için bir fitne ve tuzak olmasından sana sığınırım. Daha sonra şu ayeti okudu. Onlar verdiğimiz mallarla, evlatlarla kendilerine yardım edip iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır onlar farkında değiller. Müminun suresi 55-56 Abdurrahman İbni Avf oruçluydu yemek getirdiler yemeği görünce şöyle dedi Benden daha hayırlı olan Musab bin Umeyr şehit olduğunda kefen olarak bir küçük abaya örtüye sarıldı Bütün vücudunu örtecek bir kefen bulunamadı Başı örtülünce ayakları ayakları örtülünce de baş tarafı açıkta kalıyordu Benden daha hayırlı olan Hamza da şehit olduğunda böyle olmuştu Daha sonra servetimiz alabildiğine çoğaldı İyiliklerimizin karşılığını bu dünyada almaktan ve ahirete bir şey kalmamasından korkarım dedi ve ağlamaktan yemek yiyemedi. Oruçlu olduğu halde uzunca açlığı devam etti. Buhari anlatır Hilye'de. Evet sevgili dinleyiciler, niye mi ağlayacağız? Bu soruyu sorduğumuz için önce ağlamalıyız. Seccadenin süsü, üzerine gözyaşlarından inciler dizmek... ...ve incileri sık sık tazelemekle olur. Evet sevgili dinleyiciler, insanlığın derdiyle dertlenip hüzünlenmenin göstergesidir gözyaşı. İnsana ağlama ve gülme özelliğini veren Allah'tır. Gülmek ve ağlamak insan varlığının sırlarından birisidir. Yapısı ve ruhi giriftliği bakımından gerçekten çok enteresandır ağlamak ve gülmek. Her iki olayın meydana gelmesinde hem organik faktörler hem de psikolojik faktörler... İç içe, yan yana faaliyet gösterir. İnsanı ağlatan ve güldüren, Gülme ve ağlama sebeplerini yaratan Allah'tır. Güldüren de odur, ağlatan da odur. Necim suresi 75 Gizli sırlar gereği insanı bir olaya güldürürken, Bakarsınız ki bir olaya ağlatır. Bugün ağlattığı olaya belki yarın güldürebilir. Ağlamak ve gülmek, Değişen psikolojik hallerin, eşya ve ortamların, İnsan ruhunda hiçbir zaman aynı kalmayan değer ve arzuların bir sonucudur. Herkes başına gelen şeylere bağlı olarak ağlar veya güler. Bazılarının ağladığı şeye bazıları gülebilir. Ağlamak ve gülmek bazı kere aynı sebeple de olur. Önceleri bir şeye gülen insan daha sonra güldüğü şeyin neticesini görerek ağlayabilir. Keşke yapmasaydım, keşke gülmeseydim diyebilir. Allah iki zıttı bir şahısta yaratmıştır. Bir kimseyi hem ağlatır hem güldürür. Bu iki olay birbirine zıttır. Müfessirler ayette geçen güldürme ve ağlatma olaylarını mutlu etme ve hüzünlendirme olarak da değerlendirmişlerdir. Hayatın her döneminde insanların tepkilerini göstermekte özel yeri olan ağlamanın dini hayatta da sevgili dinleyiciler çok önemli yeri vardır. İşte demin örneklerle Allah korkusundan dolayı gözyaşı döken bazı zatlardan örnekler vermeye çalıştım. Bütün semavi dinlerdeki asılları bütün semavi dinlerin İslam'dır. Bütün peygamberler ve onlara iman edenler gerçek anlamıyla Müslümandırlar İşte bütün bu dinlerdeki aslında İslam idi. Bugünkü şekilleri itibarıyla bile aşırı derecede gülmek hoş karşılanmaz. Buna karşılık ağlamak tavsiye edilir. Kur'an'da az gülmeyi, çok ağlamayı ta tavsiye eder. Tevbe suresi 82'de. Kur'an ağlayarak yere kapanıp secde edenleri över ve bu hareketin huş huşuyu artırdığını, saygı duygusunu ilave ettiğini ifade eder. Bu suretle ince ve hassas kalbi över. İsra suresi 109'da. Kaba ve duygusuz kalbi de taşa benzeterek yerer. Ee, Bakara suresi 74, Ali İmran 159, Haç 35 gibi ayetlerde. Allah yolunda gayret sarf eden takva sahibi ve zahitler üzüntüden, arifler de sevinçten ağlar. Ağlamanın sebebi Allah korkusu ve sevgisi, cehennem, kıyamet ve ölüm olabildiği gibi dünya ile ilgili üzüntü ve acılar da olabilir. İslam'da bedeni, ailevi, dünyevi felaket ve acılara ağlamayıp sabır ve tahammül göstermek, tavsiye edilmekle birlikte bu durumlarda taşkınlık yapmadan, Ağlamak yasaklanmamıştır. Buna karşılık nevha yani isyanı andıracak şekilde bağırıp çağırarak saçını başını yolarak özellikle ölü arkasından ağlamak ya da herhangi bir dünyevi dertten dolayı böylesine isyana yakın e, tavırlar takınarak şiddetli şekillerde fazla ses çıkarak ağlamak yasak kılınmıştır. Kalben üzülmek ve gözyaşı dökmekte ise hiçbir dini bir mahzur yoktur. Nitekim Peygamberimiz de oğlu, oğlu İbrahim'in ölümüne ağladığı için kendisine hayretini ifade eden bir sahabiye kalbimizde acı, gözümüzde yaş var ama dilimiz Allah'ın rızasına aykırı bir söz söylemez yani isyan etmez buyurmuştur Buhari ve Müslim rivayetindeki hadiste. İslam'da dini his ve heyecanla ağlamak tavsiye edilmiş ve bu tür ağlamalar karşılığında Büyük sevaplar vaat edilmiştir. Mesela kimsenin bulunmadığı bir yerde Allah'ı zikredip ağlayan müminin ahirette Allah'ın özel lütfuna nail olacağını Buhari ve Müslim rivayet eder. Allah korkusundan ağlayan kişinin cehennemden azat edileceği vurgulanır. Evet Hz. Peygamber Kur'an hüzünle nazil oldu. Onu okurken veya dinlerken de hüzünleyip hüzünlenip ağlayın veya ağlamaklı olun buyurur. İbn-i Macen'in rivayetindeki hadiste. Nitekim kendisi de Kur'an okurken veya başkasından Kur'an dinlerken zaman zaman gözyaşı dökmüş, bazen hüngür hüngür ağlamıştır Buhari'nin ve Müslüm'ün rivayetindeki hadislerde. Cennete girmeyi hak eden müminler şöyle derler. Bizden hüznü tasayı gidenen Allah'a hamd olsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. Fatır suresi 34. Allah'ı razı etmeye koyulmuş müminin hüznü cennette bitecek. Artık orada ağlamak, dertlenmek, üzüntü ve sıkıntı çekmek söz konusu olmayacak. Bu gerçeği güçlendiren bir sözü de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı sırasında baş ucunda ağlamakta olan kızı Fatıma'ya söylüyordu peygamberimiz. Ağlama kızım baban bir daha acı çekmeyecek. Evet o güne dek hep acı çekmişti. Çünkü o çok şey biliyordu Onun bildiğini bilen her kim olsa Öyle yapardı O da öyle demiyor muydu Benim bildiğimi bilseydiniz Az güler çok ağlardınız Onun bildikleri bir yana Ya onun yaşadıkları Hem yetim hem öksüz Ardından da bir bir kaybedilen Dayanaklar Abdülmuttalip, Ebu Talip, Hazreti Hatice Ve peş peşe gelen evlat acıları Ölümleri Hanımıyla imtihan Müminlerin fakirlikleriyle imtihan, işkencelerle imtihan, memleketinden sürülmekle imtihan, nice dertlerle, sıkıntılarla, ümmetin derdini omuzlamakla imtihan. Tabii bütün bunları bastıran da nübüvvetin ağır yüküydü. Bu nedenle o çok ağlamış, az gülmüştü. Evet sevgili dinleyiciler, kan, ter ve gözyaşı. Bu üç damla çok azizdir. Bu üç damların karıştığı şey de azizdir. Neyin uğrunda olursa olsun samimi olarak bir dava uğruna dökülen kanların bile karşılıksız kaldığı tarih boyunca görülmemiş. Ter de öyle. Kim çalışarak ter dökmüş de karşılığını almamış. Bu ister mümin ister kafir olsun. İlahi yasa herkes için geçerli. İnsan için diyor Kur'an. İnsan için yalnız çalıştığının karşılığı vardır. Necim suresi 39. Evet gözyaşı da öyle. Zulme uğramış birinden dökülüyorsa... O damla düştüğü yeri yakacaktır. Bu üç damla bedeldir. Bu bedel ödendiği zaman elde edilen şey meşrulaşır. Kan toprağın, ter ekmeğin, gözyaşı da yüreğin bereketidir. Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz buyuruyor Necim suresi 60. ayette Cenab-ı Hak. Sahi nasıl beceriyorsunuz bunu diyor Kur'an. İmanınızın, Kur'anınızın, Kur'anınızın, coğrafyanınızın esir edildiği, İnsanınızın manevi bir soykırıma uğradığı Tüm değerlerinizin yağmalandığı Sayısız delikanlının yüreğinden vurulduğu bir ortamda Nice insanların imanlarının mahvedildiği Gönüllerinin ve kalplerinin işgal edildiği Nice İslam toprağının da kafirlerin çizmesiyle Pislendiği bir ortamda Hala nasıl gülebiliyorsunuz diye soruyor Gerçekten nasıl beceriyorsunuz bunu Tabii buna becermek demezler Gaflet derler, vurdum duymazlık derler, ahmaklık derler. Evet, bilseydik önderimiz Efendimizin bildiğini çok ağlayıp az gülerdik. O yakın derecesinde biliyordu gazabı, kahrı, cehennemi. Bu gerçeklerin arifiydi de o. Biz de bunları irfan derecesinde bilseydik, onun gibi yapacak, çok ağlayacak, az gülecektik. Evet, bilseydik göğsümüzde nükleer bir güç merkezi taşıdığımızı, ve bunun her gün üzerine yalan günahlarla paslandığını, bu pası çözecek tek kimya olan gözyaşını bir umman gibi salacaktık gecelerin koynuna. Eğer bilseydik günah hedeflerini 12'den vuran istiğfar silahının mermileri gözyaşıdır, gönlümüze gözümüzden bir ırmak bağlayacaktık. Eğer bilseydik dualarımızı yüce makama tez ulaştırmanın en emin yolu, onlara gözyaşından kanatlar takmaktır. Yunus gibi ağla gözlerim ağla, gülmezem ayruk diyecektik. Eğer erseydik sırrına, yevme la yenfeu malun ve la benun, yani o günde malın da evlatların da faydası olmaz ifadesinin bir kalbi selime sahip olmak için değil birkaç damla gözyaşı, bir çift gözü bile feda edebilecektik. Eğer bilseydik, her gün en çok kullandığımız organların başında Elimiz, zihnimiz ve kalbimiz gelir. Bu üçü içerisinden en çok kullandığımız ve kirlettiğimiz de kalbimizdir. Onu pislik içerisinde koyduğumuz için, Allah korkusundan dökülen yaşlarla yıkamadığımız için üzülecek, hayıflanacaktır. Hayıflanacaktık. Eğer imanın neler çektiğini onun yerinde olup anlayabilseydik, ağlayabilirdik. İhsan düzeyinde inansaydık Allah'a, azaba, ikaba, mizana, hesaba, Gözümüzden yaş değil belki kan akıtırdık. Öyle buyurmuştu ya Yesripli delikanlı için Resulullah Efendimiz. Allah korkusu kardeşinizin yüreğini dağladı. Evet bütün bunları anlayabilseydik ağlayabilecektik. Melali bilmeyen nesle aşina değiliz diyordu Haşim. Biz aşina olduk ey şair. Öylesine aşina olduk ki bu İslam irfanının nebevi yöntemlerini Romantizm sayılınlar bile çıktı. Hissizliğin, duygusuzluğun bir tek mazereti var. Kalp katılığı. O da meşru. O da meşru değil. Evet. Şarkı görmez, garbı bilmez, edepten yok payesi. Bir utanmaz yüz, yaşarmaz göz. Bütün sermayesi. Anlamayanlar ağlayamazlar. Hatta ağlanacak hallerine gülerler. İşte biz böyle olduk. Evet. Bir yazarımızdan iktibas ederek e, birkaç paragrafı e, onunla paylaşmış oldum. Evet sevgili dinleyiciler şarkılarda bile artık ağlama ağlat yoksa zehr olur bu tatlı hayat deniliyor. Kendimiz ağlamayacağız ama başkalarını ağlatacağız. Kendimiz hüzünlenmeyeceğiz, dertlenmeyeceğiz ama başkalarını üzeceğiz, onları zora sokacağız bu modern çağın tavsiyeleri olabilir ama İslam müminlerin dertleriyle dertlenmeyi, ağlayanların ağlamasına iştirak etmeyi bir ibadet sayar ve olgunlaşmanın bir aracı olarak gönlümüzden Allah için gözyaşları dökebilmeyi tavsiye eder. Dertli insanlar eder ahı, gözyaşı döker günahı. Gözyaşlarıyla demiri bile eritebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Gözyaşları çilenin sessiz sözleridir. Ağlamak teessür ve kederin devasıdır. Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz. Dünyaya geleni ölmez belleme, her dem ağlayanı gülmez belleme der şair. O yüzden ağlamak ruhun deşarj olmasıdır, boşalmasıdır. Gözyaşı olanlara ne mutlu der bir yazar. Dur yolcu gel beraber ağlaşalım. Bu dert bir kişinin karı değil paylaşalım der başka bir şair. Akarsu neredeyse orası yeşerir. Nerede gözyaşı dökülürse rahmet oraya iner. Günah işleyen insandır. Buna ağlayabilen veli olabilir. Günahına sevinen ve bununla övünen ise ancak şeytandır. Hepimiz kahkahalarımızı gözyaşlarımızla ödüyoruz. Gözyaşlarıyla yıkanan yüzden daha temiz yüz olamaz. Onun için sevgili dinleyiciler Allah için gözyaşı dökebilmenin kendi günahlarımıza üzülüp bunu ispat edebilenin, gece teheccüd secdelerini gözyaşı gibi incilerle süsleyebilenlerimizin günahlarının mağfiret olacağı umut edilir. Ama kalbi öyle katıla, katılaşıp Allah korkusundan dolayı hiç gözyaşı dökemeyecek insanların durumu hem başkalarını ağlatacak, inletecek, hem de artık pişmanlığın, ağlamanın fayda etmediği zamanda çokça üzülüp ağlayacakları bir güne hazırlanmalarını gerektirecek durumlar içerir. Onun için Allah için ağlamanın erdemine, faziletine ermek açısından, Kur'an okurken, Kur'an dinlerken bol bol hüzünlenmeli, günahlarımızı düşünürken, cehennemi hatırlarken bol bol gözyaşı dökebilmeli, özellikle affedilmek için, insanların affı için, çocuklarımızın geleceği için, Allah'a yakınlaşmak için, secdelerimizde ve tefekkürlerimizin sonrasında Allah'a Pişmanlığımızın bir e, hatırası olarak gözyaşlarımızı sunabilmeliyiz. Allah için ağlayan ahirette hiç ağlamayacak, üzülmeyecektir. Allah için ağlayan dünyada da bunun güzel, erdemli ödüllerini görecektir. Ne mutlu bu insanlara. Önümüzdeki hafta konuyu devam etmek üzere hepiniz hayırla kalın, güzelliklerle kalın. Allah için ağlamanın güzelliklerine de Erişmeye çalışın sevgili dinleyicilerim.